Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim Adnan Yavuzhanlı Urfa'dan Selamun Aleyküm efendim. Ben Urfa'dan sizi izliyorum efendim. Bir mürşidi kamile tabi olan bir dervişin zahiren yanında olması ile olmaması arasında bir fark var mıdır? Uzakta olanın durumu yakında olankinden daha mı tehlikelidir? Evet. Efendim. Bir mürşidi kamile tabi olanın uzakta ya da yakında olması fark etmiyor. Elbette ki beraber yaşarken e, örnek olma açısından e, yakındaki biraz daha imkana sahip olmuş olur. Ama şu anda Allah nimetleri ikram etmiş. Kardeşlerimiz her gün mesela sohbetlerimizi izleme imkanları vardır. Genel olarak her konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Herhangi bir açık kalmasın diye, herhangi bir şekilde şeytan hile yapamasın diye, hem imani anlatıyoruz, İslami anlatıyoruz, İhsani anlatıyoruz. Bununla beraber tefsir vardır Kur'an-ı Kerim baştan sona. Kısaca öz itibariyle tefsir tefsir nasıl yapılır, nasıl okunur, anlaşılır diye tefsir yapmışız. Bununla beraber sohbetler vardır. Aynı zamanda aşk, aşık, marşuk vardır. Kulluğun özü kul olmak, abd olmak. Her birini anlatırken kardeşlerimiz o maneviyatla, ilimle, marifetle, hikmetle donansın diyedir. Düşmanın silahıyla silahlansın diyedir. Şeytana taviz vermesin diyedir. Dünyaya taviz vermesin diyedir. Bununla beraber o ilmi imana dönüştün, marifete dönüştün diyedir. Amele dönüştün diye, ahlaka dönüştün diyedir. Eğer Allah kullarıyla konuşmuşsa onun anlaşılması gerekir. Aslında Rabbimizi anlamak için, anlatmak için anlatıyoruz, konuşuyoruz. Allah bu imkanı vermişse bu durumda dışarıdakiler de Türkiye'deki her ildeki kardeşimiz de bununla beraber dışarıdaki kardeşlerimizde de Almanya'dan, Amerika'dan mesela arkadaşlar vardır. Onların da her gün beraber olma, sohbette bulunma imkanları vardır. Allah bu imkanı vermiştir. Böyle bir durumda uzaktaki ile yakındakinin bir farkı kalmamıştır. Allah'ın bu imkanından dolayı, ikram ettiği bu imkandan dolayı her gün dergâhtaymış gibi bizimle beraber sohbette bulunuyor. Dolayısıyla e, uzaklık, yakınlık hiç fark etmiyor. E, bir olmuş yani. Uzak, yakın olmuştur. Buna beraber yakın, uzak olabilir. Eğer biri sohbeti dinlemiyorsa dergahın içinde de o olsa o uzaktır, o yakın değildir. O orada bulunmuyor demektir. Dergahtan gaye Müşid-i Kambil'dir, onun gönlüdür. Mesele gönül itibarıyla onunla beraber olmaktır. Onu dinlemektir. O anlattığını alıp gerekeni yapmaya çalışmaktır. Elinden geleni, çabayı, gayreti sarf etmektir. Bunun için yakınlık, uzaklık fark etmiyor, eşit olmuş olur, bir olmuş olur. Efendim Şırnak'tan Nizar Aslan insanın gün içinde Rabbini unutmaması için nelere dikkat etmesi gerekir ve ne yapması gerekir? Evet. Bunun için genel olarak yapılması gereken şey zikirdir. Rabbini zikir. Yolda yürürken, bir iş yaparken herhangi bir şeyle meşgulken dilinin Resulullah Efendimiz'in tabiriyle dilinin Allah'ın zikriyle yaş olması. Yani o anda Allah diyebilir, istiğfar edebilir, selavat getirebilir. Özellikle kelime-i tevhidi okumak gerekiyor. La ilahe illallah zikrini. Ama bunların bir de temeli özü vardır. Bunun bir de hakikati vardır. Bu sürekli zikir bize mutlaka bir nimeti kazandıracak. Öyle ki onu bir daha unutmayalım. Neyi kazandırır bize? Allah'ın muhabbetini, sevmeyi. Seven sevdiğini unutmaz. Seven sevdiğiyle beraberdir. Nerede olursa olsun sevdiğiyle beraberdir. Eğer seven sevdiğini unutmuyorsa biri Allah'a iman etmiş de gerçek manada imanı kamilse Allah'a aşıktır. Hiç aşık maşukunu unutur mu? Ne yaparsa yapsın o hep onunladır. Hep onun derdindedir. Hep sevdiğinin, maşukunun kendisini sevmesini ister. Bunun içinde hayatını yaşarken ne yaparsa yapsın onun hesabını yapar. Ne konuşursa konuşsun onun hesabını yapar. Böyle bir durumda bir an bile Rabbini unutmaz. Allah'ın ayet kelimede buyurduğu gibi nerede olursanız olun ister tek başınıza ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. Böyle bir kul, Allah'ı seven, Allah'a aşık olan bir kul, nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaz. Allah'ın kendisine olan yakınlığını unutmaz. Kendisine olan muamelesini unutmaz. Her anda Allah ile beraberdir ve her anda Allah ona bir muamelede bulunur ve her anda Allah ondan bir şey istiyor. İster konuşmasıyla olsun, ister düşünmesiyle olsun ister bir fiiliyle bir işiyle olsun bilir ki o anda Allah ona ondan bir şey istiyor. Nasıl yapılması gerekiyorsa, Allah nasıl seviyorsa o da öyle yapmaya çalışır, öyle konuşmaya çalışır, öyle düşünmeye çalışır. Bununla beraber Allah'ın huzurunda, Allah ile beraber olmuş olur. Bir abide Rabbini unutmamış olur. Evet. Efendim Adılwab Aslan İstanbul'dan Efendim bir insanın güzel bir halini koruyabilmesi için ne yapması lazım? Evet. Haller gelip geçicidir. Hal. Hangi hal olursa olsun. ismi üzerinde hal. Bir anda o hali alır. Bir an bakarsın ki o hal değişmiş. Başka bir hal almış. O halin yerini. Hal değişken demektir. Geçici olan demektir. Ama makam karıcıdır. Nasıl makam olur? Mesela güzel bir hali Farz edelim mesela e, Sabır hali nasıl karıcı olur? Her sabretmesi gerektiğinde Sabretmeye devam ederse Yani bir sefer iki sefer Yaptıysa bunu bu haldır Daha sonra sabredemediyse Geçici bir şeymiş demek ki Hal bir Eğer makam olursa o sürekli olmuş olur Eğer hal peş peşe Devam ederse hal sürekli yapılmaya çalışılırsa, o onda makam olur. Artık o değişmiyor. Ama o hali peş peşe yaptığı içindir. Çabasını, gayretini sarf ettiği içindir. Biraz önceki söylediğim, Allah ile beraber olma hali de böyledir. Önce haldır, Allah ile beraber olmaya çalışıyorsun, bir saat sonra unutuyorsun, on dakika sonra unutuyorsun, bir daha hatırlıyorsun, bir daha Allah demeye başlıyorsun, Sonra öyle bir hal alır ki, artık o hal, hal olmaktan çıkar, makam olur. Nerede olursan ol, artık Allah'ı unutmuyorsun. Önce hal idi, sonra makam oldu. O halin sürekli oluşu ona makamını kazandırdı. Aşk hali de böyledir, muhabbet hali de böyledir, kulluk da böyledir. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmama hali de böyledir. Önce unutuyorsun, sonra tekrar huzurda olduğunu tefekkür ediyorsun, sonra bir daha unutuyorsun. Ama bu böyle devam ettikçe yavaş yavaş artar, sonra günü kaplar, artık Allah'ın huzurunda olduğunu unutmazsın. Nerede olursan ol, ister tek başına, ister başkalarıyla. O zaman makam oldu bu. Evet. Halın sürekli oluşu, hali devam ettirmek makamını kazandırır, o artık ona ait olur. O, o makamda olur artık. Efendim Gaziantep'ten ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz efendim. Selamun aleyküm efendim. İyi yayınlar dilerim. Efendim bazen anneme istemeden de olsa sinirlenip kızıyorum. Ama sonra çok üzülüyorum. O da çok üzülüyor. Bu halimden kurtulmak için ne yapmam lazım? Evet. Allah ayeti kerimede buyruyordu. Rabbimizi ciddiye almamız lazım. O her neyi söylemişse bizim için o bir emirdir. Olmazsa olmaz olandır ve hak olandır. Biz kendi kendimize ne kadar mazeret üretirsek üretelim, bu mazeretimiz Allah katında geçersizdir. Allah öyle buyurdu ayet-i de. İkisi, biri, anının babanın ikisi veya biri yanında yaşlanırsa, onlara öf bile deme dedi. Evet, öf bile dememek gerekiyor. Bunu kelimeyle söylemek gerekmiyor. Yani yüzünü eşitme. Senin söylediğini ya da yaptığını beğenmedim deme ona karşı. Olur ki, bilmiyor olabilir, yanlış yapabilir. Hatta o bir gayrimüslim olabilir. Gene öf deme, hakkına sahip değilsin öf dedi. Dünyada onlarla iyi geçin dedi. Ama yol olarak eğer seni Allah'a şirk koşmaya davet ederlerse, bilmeden, bilgisizce onlara uyma, tabi olma. Bana uyanların yoluna uyu dedi. Senin işin budur. Ama onlarla dünyada iyi geçin dedi. Resulullah Efendimiz buydu, vesselam, sahabenin biri geliyor. Ya Resulallah diyor ben annemle şikayetçiyim. Şöyle şöyle yanlışlar yapıyor. Diyor, Resulullah Efendimiz buyurdu ki o seni bir sürü zahmetle Karnında taşırken Böyle söylemiyordun ama Diyoruz sahabe Bir daha işte şöyle şöyle Yapıyor şöyle yanlışları var böyle Sorun çıkarıyor Böyle sıkıntı çıkarıyor Buyurdu ki o seni emzirirken Seni büyütmeye çalışırken Senin baş ucunda dururken böyle söylemiyordun ama Sahabe diyor bir daha Konuşmaya yetendi ne söylerse söylesin Resulullah Efendimiz cevabı ona bu şekilde verdi. Yani hiç e, mazeret yok, mazeret üretme. Allah ayeti kerimede bana şükret, anana babana şükret dedi. Teşekkür et. Eğer sen Allah'a şükreden bir kul olursan anana babana da teşekkür edersin. Şükür halinde olursun. Eğer Allah'a karşı nankör olursan onlara karşı da nankör olmuş oluyorsun. Onun için Allah'a şükretmek lazım. Anaya, babaya, nimete vesile olduğundan dolayı. Dünya hayatımıza vesile olduğundan dolayı. Biz küçükken ya da annemiz bizi taşıdığından dolayı. Bizimle beraber üzülüp bizimle beraber sevindiğinden dolayı. Bize ikram ettiğinden dolayı bizim şükredici, şükreden bir kul olabilmemiz için, mümin olabilmemiz için onlara teşekkür borcumuz vardır. Nimete karşı şükür demektir. Şükreden bir kul anasına, babasına teşekkür eder, şükreder. Ne kadar hatası, usulü, yanlışı, eksigi olursa olsun, söyledim biraz önce, isterse gayrimüslim olsun, Allah iyi geçin dedi. Şükreden bir kul ol, Ayrım yapmadı. Anana babana teşekkür et dedi. Ama seni bilgisizce, bilgisi olmadan Allah'a şirk koşmaya davet ederse ona uyma bana tabi olanların yoluna tabi ol dedi. Bana uyanların yoluna uyu dedi. Tabi ol dedi. Doğrusu böyledir. Anaya babaya muamele ederken Allah'ın hesabını yapmak lazım. Allah'a karşı şükreden bir kul olmak için nimete vesile olanı görüp ona teşekkür etmek için. Bu bizim kulluğumuzun da gereğidir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Muamele ederken Rabbimize şükreden bir kul olabilmek için Allah'a karşı nankör olmamak için onlara öf bile demiyoruz, kızmıyoruz. Ne söylerse söylesin. Bize karşı olan o şükrü gerektiren nimeti hatırlamamız gerekir diyoruz. Evet. Efendi Nevzat Aydın Konya'dan. Selamünaleyküm efendim. Hayırlı yayınlar evet, diliyorum. Efendim. Kişi Allah'ın aşkının gönlüne indiğini nasıl anlar? Evet. Allah'ın aşkının gönlüne indiğini nasıl anlar? Bu imandır. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam iman bir nurdur. Allah onu gönüle indiriyor o iman duruyor, o muhabbet, o aşk gönüle inince o kalp latif sahralar gibi genişler. O kişi Allah'ı sever, sevdiğini Allah için sever. Bu birinci alametidir. Hatta öyle ki daha önce sevdiklerini artık sevemez olur. O sevgiyi kaybeder. Severken Allah'a göre Allah için sevdiğinden dolayı o kul Allah'ı ne kadar seviyorsa, Allah'a ne kadar yakılsa Allah'ı ne kadar ciddi alıyorsa artık o da onu öyle seviyor. O kadar seviyor. Bu birinci arametidir. Bu imandan, bu aşktan, bu muhabbetten sonra o kişi bu imanı kaybetmekten ateşe düşmekten korkar gibi korkar buyurdu. Bu imanına öyle bu aşka, bu muhabbete de böylesine sarılır. O zaman e, o imanın, muhabbetin, aşkın gönlüne indiğini anlar, bunu tadar, bunu üzerinde yaşar. İmanına da sımsıkı sarılır. Eğer böyle değilse onu kaybeder. Ateşe düşmekten korkar gibi korkar ne demek? Kendini korur, kendini muhafaza eder. O aşkını, o muhabbetini, o imanını korur muhafaza eder. Ateşe düşme pahasına olsa bile korur ve muhafaza eder demektir. Efendim Şanlıurfa'dan Lokman Öncü, bir evin içinde sürekli sıkıntılar varsa, bu sıkıntıları evimizden uzaklaştırıp huzuru getirmek için ne yapmamız gerekir? Evet. Eğer bir evde şeytanlar varsa, orada sıkıntı vardır. Nerede sıkıntı varsa, bilelim ki orada şeytan vardır. Şeytanın helesi vardır, nefsin helesi vardır. Şeytanın verdiği vesilseler vardır. Nerede? Melekler de varsa oraya da Allah'ın rahmeti var. Rahmeti iner. Orada da huzur vardır. Mutluluk vardır. Saadet vardır. ibadet vardır. Allah ile beraber olmak vardır. Sorun sıkıntı varsa şeytani dinlemek vardır. Şeytanla beraber olmak vardır. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Sahabe anlatıyor. İki kişi Resulullah Efendimiz'in huzurunda tartıştı. Hatta tartışmada e, o kadar ileri geri konuştular ki e, iş bayağı uzadı. Birbirlerine o kızgınlıkları yüzünde yüzlerinde göründü buyurdu. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki ben bir kelime biliyorum ki eğer bunlar onu söylerse bunu yaparsa bu kızgınlıkları gider. Bu sıkıntıları, bu sorunları gider. O Euzu Besmele'dir. Euzu billahi mine şeytanın recim. Bismillahirrahmanirrahimdir. Buyurdu. Bunu sadece dil ile söylemek yetmez. Bir de gereğini yapması gerekir. Yani şeytani kovması gerekir. Onun şeytandan olduğunu anlaması gerekir. Allah takva sahiplerini anlatırken buyurdu ki şeytan onları herhangi bir şekilde fitlendiğinde Onlara bir vesilese verdiğinde, tuzağa düşürdüğünde o takva sahipleri onun şeytandan olduğunu hemen anlarlar. Ve hemen basiret e, kesilirler. Her tarafı, her tarafları basiret kesilir. Yani onun şeytandan geldiğini, o anda şeytanın tuzağına düşürdüğünü hem kendisi için görür onu hem karşısındaki için görür onu. Bu durumda ne yapar? Hemen şeytani kovar. Hemen evzi besmele çeker. Hemen Allah'a sığınır. Kendisi yanlış yapmışsa Allah'a sığınır. Karşısındaki yanlış yapıyorsa kardeşine, karşısındakine veya aile, efradına yardım eder. Bu şeytanlandır. Şeytan bize hile yapıyor. Aramızı bozmak için, sıkıntı vermek için yapıyor buyuruyor. Oysa ki bizim evzi besmele çekmemiz lazım. Allah'a sığınmamız lazım. Tevbe etmemiz lazım. Evimizde Şeytanın verdiği vesvese geçerli olmamalıdır. Bizim şeytani dinlemememiz lazım. Bizim Rabbimizi dinlemememiz lazım. Böyle bir durum olursa, varsa bir sorun, bir sıkıntı. Acaba Resulullah Efendimiz ne yapardı, nasıl yapardı? O olsaydı nasıl yapıyorsa bizim de öyle yapmaya çalışmamız lazım ki şeytani kovalım. Evimize Resulullah Efendimiz'i davet edelim. O bizimle beraber olsun. O bizimle manevi olarak beraber olmuş olur. Rabbimizin hesabını yapalım. O bize neyi vahyetmiş? Böyle bir durumda ne yapmamızı emretmişse onu yapalım. Rabbimiz evimize tecelli etsin. Yok, eğer bunu böyle yapmazsak biz de kendi şeytanımıza uyarsak, öteki kendi şeytanına uyarsa şeytan bizi birbirimize düşürür. Sıkıntı yaşarız. Sorun yaşarız bununla böyle bunu şeytan yaptı demiyoruz, demeyiz. O ona sen şöyle yaptın, o ona sen böyle yaptın, o sen şöyle söyledin, o sen böyle söyledin der. Halbuki her biri sen derken aslında her birini bunu yaptıran, söyleten şeytandır. Her biri bir ötekine şeytan demiş olur. Farkında olmadan, bunu bilmeden. Evet. Efendim Mehmet Kaya Hatay'dan, Selamun Aleyküm Hocam. İnsanın Rabbinin varlığından nasıl emin olabilir? İnsan Rabbinin varlığından nasıl emin olabilir? Evet. Nasıl emin olabilir? Evet. Efendim. Yaratan yarattığını bilmez mi? Allah bir şeyi söylediyse, bil dediyse o onu biliyor. Eğer Allah Adem'in sırtından zürriyetini çıkarıp onları kendisine şahit kıldıysa ben sizin Rabbiniz değil miyim? Deyip onları onlar üzerinde, kendi nefisleri üzerinde şahit kıldıysa her insan bunu bilir ve bundan emindir. Her insan Rabbinin cemalini müşahede etmiş. Onun Rablığını müşahede etmiş ve görmüştür. Allah ona göstermiştir. Ayetin devamında Allah ne buyuruyordu? Neden bunu böyle yaptık? Neden sizi böyle şahit kıldık? Yarın biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye. Atalarımız böyle yap, inanmıştı, biz de böyle onlara uyduk demeyesiniz diye her birinize evet. ben senin Rabbin değil miyim diye evet. hitap ettik. Bununla beraber siz de buna şahit oldunuz. Bela dediniz. Biz şahit olduk dediniz. Onun için herkes, her gönül bunu biliyor. Bundan yüzde yüz emindir. Bununla beraber Allah'ın nefreti ruh vardır. O Allah'tan, nefektu min ruhi, ben ruhumdan nefettim. Allah'ın o nefettiği ruh Rabbine aşıktır, sahibine aşıktır. Onu ne kadar gizlerse, perdelerse, perdelemeye çalışsa çalışsın, onu bütünüyle perdeleyemez. Bununla beraber Allah bir de akıl vermiştir, akıl. Evet, buyurdu ya Resulullah Efendimiz, aklı olmayanın dini yoktur dedi, aklı olmayan sorumlu değildir dedi. Allah akıl vermişse bu durumda ondan sorumlu tutar. Bütün varlık yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Her biri, her şey, küçükten büyüğe ne varsa bir ayet. Allah'ın esmasının tecellisi, Allah'ın isimlerini, kudretini gösteriyor, güzelliğini gösteriyor, rahmetini gösteriyor, kullarına olan ikramını gösteriyor. Rivayete göre yavru balık ana balık'a sormuş demiş ki işte su dedikleri bir şey varmış onu bana gösterebilir misin nerededir bu su suyun içinde suyun içinde suyu soruyor su onun nefesi tabiri caizse öyle diyor anası dedi ki sen sudan başka bir şey göster ben de sana suyu göstereyim. Yani bütün varlıkta Allah'ın kudretinden, tecellisinden, güzelliğinden, azametinden, rahmetinden, isimlerinden başka bir şey göster. Başka bir şey olmuş olsun. İnsan kendi üzerinde bir tek diyelim ki bir tek ağzına baksa, dişine baksa, bir tek gözüne baksa, kipliklerine baksa, o göz yaşına baksa, gözün, o göz yaşıyla sulanması için, ıslanması için, göz kapaklarına baksa, sadece kulaklarının kıvrımlarına baksa, örnek veriyorum yani, sadece tırnağına baksa, tırnak, tırnak olmasa ne olur? Tırnak olmasa parmak bir süre sonra aşınır, yavaş yavaş biter. Ama o sürekli tırnakla tazeleniyor. İnsan bir tek tırnak tırnağına baksa, Rabbini tanır kudretini görür. Bir tek tırnağına baksa. Başka bir şey değil. Oysaki bütün alemleri görüyor, yeri görüyor, gögü görüyor, kudretini görüyor, varlığı görüyor. Her biri Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Evet, hamd ile tesbih etmek demek aynı zamanda Rabbinin kudretini üzerinde gösteriyor. Bunu göremeyenden daha kör, işi daha sağlık kimse olmaz. Eğer bunu anlamadıksa bilelim ki aklımız yoktur. Sorumlu da değiliz. Evet. Efendim, bir soruyla beraber iziniz olursa bir ara verelim. Buyurun. Adıyaman'dan Ferdaş. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ben Adıyaman'dan Ferdaş. Hocam benim cezaevinde yatan bir abim var. Abim sizi cezaevinden takip ediyor. Sizi tanıdıktan sonra gönül halinin değiştiğini söyledi. Bir de sizden dua istiyor ve sabır konusunda sizden nasihat istiyor. Sizi seviyoruz. İyi yayınlar. Evet. Sabredilmesi gerektiğinde Allah bütün müminlere, Müslümanlara sabır ihsan etsin inşallah. sabrı ikram etsin inşallah. Allah ayet-i de öyle buyuruyordu. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu yeteri bir mükafattır. Sorun, sıkıntı ne olursa olsun eğer bunun karşılığında Allah'ın sevgisini kazanıyorsak Allah bizi sevecekse Allah bizimle beraber olup bize yardım edecekse Bizimle beraber olacaksa O sorun sıkıntı her ne olursa olsun Çekilmeye de yer O sorun sıkıntı değil artık O artık bir nimet O artık nimetin en büyüğünü Bize kazandıracak olan bir imtihan Böyle görmek lazım Böyle anlamak lazım Allah bize e, sabretmenin hikmetini öğretsin inşallah, ikram etsin inşallah. Bizi sabreden sabırlı kullardan eylesin inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.